Bismihi Sübhaneh. Son sözün bir kısmı. Efendiler, şimdiki hayatı ı içtimaiyeyi bilemediğimden, makamı ı iddianın gidişatına göre, sizce musammem mahkumiyetimize bir bahane olmak için, pek musırrane ileri sürdüğünüz cemiyetçilik ittihamına karşı, pek çok kat'i cevaplarımızı, Ankara ehli vukufunun dahi, müttefikan tasdikleriyle beraber, bu derece bu noktada ısrarınıza çok hayret ve taaccüpte bulunurken kalbime bu mana geldi. Madem hayatı içtimaiyenin bir temel taşı ve fıtrat-ı beşeriyenin bir hacet zaruriyesi ve aile hayatından ta kabile ve millet ve İslamiyet ve insaniyet hayatına kadar en lüzumlu ve kuvvetli rabıta ve her insanın kainatta gördüğü ve tek başına mukabele edemediği medarız zarar ve hayret ve insani ve islami vazifelerin ifasına mani, maddi ve manevi esbabın tehacumatına karşı bir nokta istinat ve medarı teselli olan dostluk ve kardeşane cemaat ve toplanmak ve samimane uhrevi cemiyet ve uhuvvet, siyasi cephesi olmadığı halde ve bilhassa hem dünya, hem din, hem ahiret saadetlerine kat'i vesile olarak iman ve Kur'an dersinde halis bir dostluk ve hakikat yolunda bir arkadaşlık, ve vatanına ve milletine zararlı şeylere karşı bir tesanüt taşıyan Risale-i Nur şakiretlerinin pek çok takdir ve tahsine şayan dersi imanda toplanmalarına cemiyet-i siyasiye namını verenler elbette ve herhalde ya gayet fena bir surette aldanmış veya gayet gaddar bir anarşisttir ki hem insaniyete vahşiyane düşmanlık eder hem İslamiyete Nemrudane adabet eder hem hayatı içtimaiye anarşiliğin en bozuk ve mütereddii tavrıyla husumet eder ve bu vatan'a ve millete ve hakimiyeti İslamiyeye ve dini mukaddesata karşı mürtedane, mütemerjidane, anudane mücadele eder veya ejnebi hesabına bu milletin can damarını kesmeye ve bozmaya çalışan elhannas bir zındıktır ki. İhcamatı ifal ve adliyeyi şaşırtır ta o şeytanlara, firavunlara, anarşistlere karşı şimdiye kadar istimal ettiğimiz manevi silahlarımızı kardeşlerimize ve vatanımıza çevirsin veya kırdırsın. Mevkuf Said Nursi. Efendiler, 30-40 seneden beri ecnebi hesabına ve küfür ve ilhat namına bu milleti ifsat ve bu vatanı parçalamak fikriyle Kur'an hakikatına ve iman hakikatlarına her vesileyle hücum eden ve çok şekillere giren bir gizli ifsad komitesine karşı bu meselemizde kendilerine perde yaptıkları insafsız ve dikkatsiz memurlara ve bu mahkemeyi şaşırtan onların Müslüman kisvesindeki propagandacılarına hitaben fakat sizin huzurunuzda zahiren sizin ile birkaç söz konuşacağıma müsaade ediniz. Fakat ikinci gün beraat kararı o dehşetli konuşmayı geriye bıraktı.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 menfaatten başka hiçbir zararı, hiçbir kimseye olmadığı, hem eski mahkemenin, hem yeni mahkemenin mucibi mesuliyet bir madde bulamamaları cihetiyle, yenisi ittifakla berayetimize ve eskisi dünyaca bir büyüğün hatırı için, 130 risaleden 5-10 kelime bahane edip, yalnız kanaat-ı vicdaniye ile 120 mevkuf kardeşlerimden, yalnız 15 adama 6'ar ay ceza verebilmesi, kat'î bir hüccettir ki,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 belki rızasıyla ve kalben kabulüyle ancak 7 bin avrupa perest sarhoşların kıyafetlerine ruhsat-ı şer'iyye ve cebri kanuni cihetiyle girmektense azimet-i şer'iyye ve takva cihetiyle 7 milyar zatların kıyafetlerine girmeyi tercih ederim. Benim gibi 25 seneden beri hayat-ı terk eden adama inat ediyor, bize muhaliftir denilmez. Haydi inat dahi olsa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 İslamiyet düşmanları, Bediüzzaman Said Nursi ve Nur talebelerini mahkemelere sevk ederken, ortalığa korkular ve tehditler yayarlar. Resmi makamlara bütün bütün uydurma malumatlar yazdırırlar, herkesi Bediüzzaman ve Risale-i Nur'dan uzaklaştırmak için uğraşırlar. Nur talebelerinin aralarına fesat sokarak, tesanültülerini bozmak için entrikalar çevirirler. Bediüzzaman Said Nursi, Nur talebelerinin menfi propagandalara aldanmamaları, ve hem de nur talebelerinin sevgili ile görüşmek ihtiyacı şiddetli olduğundan, bu ruhi ihtiyacı tatmin için, sair zamanlarda olduğu gibi, Denizli Hapsinde de yazdığı mektuplardan bir kısmını buraya derce ediyoruz. Hapishanelerde yazılan mektup ve eserleri, nur talebeleri gizlice üstadlarından getirmeyi temin ederler, zira Hazreti i Üstad, her hapishanede tecrid-i mutlak içinde bırakılmış ve başkalarıyla görüşmesi yasak edilmiştir. Bu fıkra, bir casus vasıtasıyla, resmi memurların eline geçtiği için, lahikaya girmiştir. Bismihi Sübhâne ve immî in illâ yusebbihü bihamdî hamdi. ı Şerif'ten bir gün evvel, gizli zındık düşmanlarım tarafından verildiğine kuvvetli ihtimal verdiğimiz ve doktorun tasdikiyle, bir zehirlenmek hastalığıyla hararetim 40 dereceden geçmeye başlamış iken, Kastamonu'da adliye müdde umumileri ve taharrü komiserleri menzilimi taharrü etmeye geldiler ben o dakikadan sonra başıma gelen dehşetli taarruzu bir hissi kablülvuku ile anlayarak ve şiddetli zehirli hastalığım dahi ölüme gidiyor diye Isparta vilayetinde kıymetler kardeşlerimin kucaklarında teslim ruh edip o mübarek toprakta defn olmamı kalben niyaz ettim hizbul ekberül kur'an'ı açtım birden bu ayeti kerime وَاسْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ ve وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ Karşıma çıktı. Bana bak dedi. Ben de baktım. Üç kuvvetli emare ile manâ işari bana ve bize teselli veriyor. Şimdi başımıza gelen bu musibeti bir cihette hiçe indirdi ve Isparta'ya mevkufen beşinci nefhimi o kalbi duamın kabul olmasına delil eyledi. Birinci emare, şeddeler sayılır. Hesabı Ebcedi ile 1362, bu senenin Arabi aynı tarihine tevafuk edip, manasıyla der, sabreyle başına gelen kazayı rabbaniyeye teslim ol. Sen inayet gözü altındasın. Merak etme. Gecelerde tesbihat ve tahmidata devam eyle. Tahlil Üç ra 600, dört nun 200, bir sin bir mim 100, bir sat bir fa bir mim 210, dört kef, bir ayin 150, üç ha, bir vav, bir ya 40, bir lam 9, ba, bir dal, bir vav, dört elif 62 eder. Yekunu 1362 ederek bu senenin aynı tarihine ve başımıza gelen musibetin aynı dakikasına tam tamına tevafuku kuvvetli bir emaredir. Üçüncü emarenin beyanına şimdilik lüzum olmadığından yazdırılmadı. Sait Nursi Bismihi Sübhaneh Bu hadise tesiriyle ben, kendimi masum kardeşlerime rızayı kalble feda etmeye kat'i azm ve cezmettiğim ve çaresini fikren aradığım vakitte Celcelutiye'yi okudum. Birden hatıra geldi ki, i̇mam Ali radıyallahu an, Ya Rab, eman ver diye dua etmiş. İnşallah o duanın sırrıyla selamete çıkarsınız. Evet Hazreti Ali radıyallahu an Kaside-i Celcelutiye'de iki suretle Risale-i Nur'dan haber verdiği gibi Ayet-i Kübra risalesine işareten wa bil ayet Kübra emin ni el fecet der ve bu işarette ima eder ki ayet Kübra yüzünden ehemmiyetli bir musibet Risale-i Nur talebelerine gelecek ve Ayet-i Kübra hakkı için o fecet ve musibetten şakirtlerine eman verdiği niyaz eder. Risale-i ve menbaını şefaatçi yapar. Evet, Ayetül Kübra risalesinin tab'ı bahanesiyle gelen musibet aynen o remzi gaybiyeyi tasdik etti. Hem o kasidede Risale-i Nur'un mühim edzalarına tertibiyle işaretlerin hatimesinde mukabil sayfede der: Fetilke hurufun nuri fajma qawaṣsaha ve مَعَانِيهَا بِهَا الْخَيْرُ khayru tummimet. Yani sen onların hassalarını topla ve manalarını tahkik eyle bütün hayır ve saadet onlar ile tamam olur der harflerin manalarını tahkik et karinesiyle manayı ifade etmeyen hecai harfler murat olmayıp belki kelimeler manasındaki sözler namiyle risaleler murattır la ya'lemun gaybe illa llah rabbena la tu'ahidna in nesina au aghtana bismih subhana ve min şey'in illa yusabbihu bihamdihi Aziz Sıddık kardeşlerim, geçen leyleyi kadrinizi ve gelen bayramınızı bütün mevcudiyetimle tebrik ve sizleri Cenab-ı Erhamur Rahimiyinin birliğine ve rahmetine emanet ediyorum. Men amene bil kader, emine minel keder ile sizi teselliye muhtaç görmemek ile beraber derim ki, wasbirli hukmi Rabbi kefe inne kebi ayyunina ve sabbih bi hamdi Rabbik ayetinin manayı işaretiyle verdiği teselliyi tamamiyle gördüm. Şöyle ki. Dünyayı unutmak, Ramazanımızı asude geçirmek düşünürken, hatıra gelmeyen ve bütün bütün tahammülün fevkinde bu dehşetli hadise, hem benim, hem Risale-i Nur'un, hem sizin, hem Ramazanımız, hem uhuvvetimiz için aynı inayet olduğunu ben müşahede ettim. Bana ait cihetinin ise, çok faydelerinden yalnız iki üçünü beyan ederim. Birincisi, Ramazan'da çok şiddetli bir heyecan, bir ciddiyet, bir iltica, bir niyaz ile müthiş hastalığa galebe ederek çalıştırdı. İkincisi, her birinize karşı bu senede görüşmek ve yakınınızda bulunmak arzusu şiddetliydi. Yalnız birinizi görmek ve Isparta'ya gelmek için bu çektiğim zahmeti kabul ederdim. Üçüncüsü, hem Kastamonu'da hem yolda hem burada fevkalade bir tarzda bütün elim haletler birden değişiyor ve memulün ve arzumun hilafına olarak bir desti inayet görünüyor. El kayrufi maktarullah dediriyor. En ziyade beni düşündüren, Risale-i Nur'u en gafil ve dünyaca büyük makamlarda bulunanlara da kemali dikkatle okutturuyor, Başka bir sahada fütühata meydan açıyor ve en ziyade dikkatime dokunan ve kendi elemimden başka her birinizin sıkıntısından başıma toplanan bütün elemlere ve teessüflere karşı. Ramazanda bir saati yüz saat hükmüne getiren o şehri mübarekte bu musibet dahi o yüz sevabı her bir saati on saat derecesinde ibadet yapmakla bine ibla ettiğinden Risale-i Nur'dan tam ders alan ve dünyanın fani ve ticaretkâh olduğunu bilen ve her şeyi imanı ve ahireti için feda eden ve bu dersaney Yusufiyedeki muvakkat sıkıntılar Daimi lezzetler ve faydeler vereceklerine inanan sizin gibi ihlaslı zatlara acımak ve rikkattan ağlamak haletini tebrik ve sebatınızı gayet istihsan ve takdir etmek haletine çevirdi. Ben de elhamdülillahi ala kulli hal sivel küfre ve dalal dedim. Bana ait bu faydeler gibi hem uhuvvetimizin, hem Risale-i Nur'un, hem Ramazanımızın, hem sizin bu yüzde öyle faydeleri var ki perde açılsa ya Rabbenâ şükür bu kaza ve kader ilahi hakkımızda bir inayettir dedirtecek kanaatim var. Hadiseye sebebiyet verenlere itap etmeyiniz. Bu musibetin geniş ve dehşetli planı çoktan kurulmuştu. Fakat manen pek çok hafif geldi. İnşallah çabuk geçer. Asa ente rahu şeyen ve huve hayrun lekum sırrıyla meyus olmayınız. Sayit Nursi